الرقم 46 باب فضل الحب في الله والحث عليه واعلام الرجل من يحبه انه يحبه وماذا يقول له اذا اعلمه قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم الى اخر السوره ب 46 الله için sevmek ve bunu yaymak Muhammed Allah'ın elçisidir. Onun yanında bulunan mü'minler, Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden tüm kâfirlere karşı kararlı, tavizsiz ve çetin. Ama birbirlerine karşı daima merhametlidirler. Onların namazda rükûa eğilerek ve secdeye kapanarak Allah'ın lûtuf ve rızasını aradıklarını görürsün. Onların nişanları yüzlerinde secde izi görünmektedir. Bu, onların Tevrat'ta anlatılan vasıflarıdır. İncil'de onların vasıfları şudur. Bir ekin gibidirler ki, filizini çıkardı derken, filizi kuvvetlenmiştir. Derken, kalınlaşmıştır. Derken, gövdesinin üzerinde, dümdüz boy vermiştir. Ekincileri sevindirir. Peygamberin asabı hakkındaki bu benzetme, kâfirleri öfkelendirir. Ama yine de onlar içinden inanıp, doğru ve yararlı işler yapanlara, Allah bağışlanma ve büyük bir mükafat vaad etmiştir. 48 Feth 29 وقال تعالى والذين تبوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم و onlardan önce انجه مدينه يورت و ايمان اوي ادين مش اولان دار كنده جوش اديب 59 حشر 9 وعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه من كنا فيه وجد bihinna halawatu al-iman an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahu wa ay yuhibb al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ay yakraha an ya'uda fi al-kufr ba'da an anqadahu Allahu minhu 376 enes ibn maliktan Allahu hundan razı olsun rivayet edildiğine sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Bir kimsede üç özellik tam olarak bulunursa, imanın tadını tadar. Allah ve Rasûlünü herkesten fazla sevmek, sevdiğini Allah için sevmek, Allah, kendisini küfürden kurtardıktan sonra, tekrar küfre dönmeyi Ateşe atılmak gibi istememek, tehlikeli görmek. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظله إلا ظله امام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرق عليه ورجل دعتهم امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه حديث 377 ابو هريرهن الله göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde Allah 7 tür insanı arşının gölgesinde barındıracaktır. 1. Adaletli devlet başkanı. 2. Allah'a ibadet ve itaat ederek yetişen genç. 3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 7 kendi başına kaldığında Allah'ı anarak gözyaşı akan kimse. O'u radıyallahu anhu قال قال رسول الله صلى عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامه أين المتحابون بجلالي أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم حديث 378 Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah kıyamet gününde benim için birbirlerini sevenler nerededir? Onları gölgemden başka gölgenin bulunmadığı bu günde arşımın gölgesi altında gölgelendireceğim. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخل الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم رواه مسلم حديث 379 ابي Rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki, sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de tam bir şekilde iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız zaman birbirinize, Sevgi ve saygınızın artacağı bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı ve selamlaşmayı yayınız. وعنه رضي الله, عن الله عليه وسلم ان رجلا زار اخله في قريه اخرى فارصد الله على مدرجته ملك وذكر الحديث الى قوله ان الله قد احبك كما احببته فيه رواه مسلم Hadis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 Sadece Allah rızası için severim. Onun için de ziyarete gidiyorum deyince, Melek, sen onu nasıl seviyorsan, Allah da seni öylece seviyor. Ben bu müjdeyi vermek için, Allah'ın sana gönderdiği elçisiyim, dedi. وَعَنِ الْبَرَىٰ اِبْنِ عَازِبِ رَضَيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا اَنَّهُ قَالَ فِي الْأَنْصَارِ لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق من احبهم احب الله ومن ابغضهم ابغضه الله متفق عليه حديث 381 براء ابن ازيب تن الله اوندان راضی olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medineli Ensar Müslümanlar hakkında şöyle buyurdu. Ensar'ı Medineli Müslümanları ancak mümin olanlar sever. Onlara ancak münafık olanlar, kinbesler buuz eder. Onlara düşmanlık edip buuz edene de Allah buuz eder ve nefret eder. Wan ma'di radiyallahu anhu kâl Sami'tu Rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam yaqul Qala Allahu azza wa jalla Al-mutahabun fi jalali lahum manabir min nur yaghbituhum an-nabiyuna wash-shuhada Rawahu at-Tirmidhi wa qala hadithun hasan sahih Hadith 382 Mu'az Allahu anhu radhih Rasulullah sallallahu alayhi wa sallami şöyle buyururken dinledim demiştir. Allah, benim rızam için birbirlerini sevenlere, peygamberlerin ve şehitlerin bile imreneceği nurdan minberler vardır. Buyurmuştur. Ve an Ebi İdris el-Khavlani rahimahullahu kal, dekaltu mescide Dimeşq fe izâ feten barraku s-thenaya ve فإذا اختلفوا في شيء أسنده إليه وصدروا عن رأيه فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل فلما كان من الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير ووجدته يصلي فانتظرته حتى قضى صلاته ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه ثم قلت والله إني لأحبك لله فقال آه الله فقلت الله فقال آه الله فقلت الله فأخذ بحبوة ردائي فجبذني إليه فقال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين فيها والمتجالسين فيها والمتزاورين فيها والمتباذلين فيها Hadis sahihu Rawahu Malik fi'l Muwatta'i bi'isnadihi's Hadis 383. Ebu İdris el-Havlani'nin Allah ona rahmet etsin şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Dimşk mescidine girmiştim. Güreç yüzlü bir gençle karşılaştım. İnsanlar etrafına toplanmışlar. Görüş ayrılığına düştükleri meseleleri Ona soruyorlar ve söylediklerini kabul ediyorlardı. Kim olduğunu sordum. Muaz İbni Cebel dediler. Ertesi gün erkenden mescide koşmuştum. Baktım ki o genç, benden önce gelmiş namaz kılıyor. Namazını bitirinceye kadar bekledim. Sonra önüne geçerek selam verdim. Allah'a yemin ederim ki, ben seni, Allah için seviyorum, dedim. Allah için mi seviyorsun, dedi. Evet, Allah için, dedim. O yine, Gerçekten Allah için mi seviyorsun, dedi. Ben de, Evet, gerçekten Allah için seviyorum, dedim. Bunun üzerine, Elbisemden tutarak, Beni kendisine doğru çekti, Ve şöyle dedi, Müjdeler sana, Zira ben, Resûlullah, sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim. Allah buyuruyor ki, sadece benim için birbirlerini seven, benim rızam için toplanan, benim uğrumda birbirini ziyaret eden ve sadece benim rızamı kazanmak için sadaka verip, infak edenler, benim sevgime hak kazanmışlardır. Ve an المقداد بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا احب الرجل اخاه فليخبره انه يحبه رواه ابو داوود والترمذي وقال حديث حسن صحيح حديث 384 ابو kerime مقتد ابن معدي كرب تن الله اوندان راض olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem şöyle buyurdu: Bir kimse din kardeşini Allah rızası için severse sevdiğini ona haber verip bildirsin. Wan Muaz radıyallahu anhu enna Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem akhadha bi yadihi wa qala ya Muaz wallahi inni la uhibbuka thumma usika ya Muaz la tad'anna fi duburi kulli salatin taqul Allahumme a'inni ala zikrike ve shukrike ve husni ibadetik. Hadifun sahihun ravahu Ebu Dawud ve annesai bi'isnadin sahih. Hadis 385 Muaz ibni Cebel'den Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Muaz'ın elini tutmuş ve şöyle buyurmuştur. Ey Muaz! Allah'a yemin ederim ki ben seni gerçekten seviyorum. Sonra sana şunu gerçekten tavsiye ederim. Her namazın sonunda şöyle demeyi terk etme. Allah'ım aynıniâadirika, vauırrika, vahusni ibadetik. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte, بنا يضت وأنأَسِ الررضِي الله عن أن رجللا كان عند النبي صل الله عليه وسلم فم رجلٌ فقال يرسول الله إني لا أحب هذا فقال له النبي يصل الله عليه وسلم علمت قال لا قال أعلمه فحققَه فقال إني أحبّك في الله فقال أحبك الذي أحببتني له Ra'hu Ebu Dawuda bi'isnâdin sahih. Hadis 386 Enes İbni Malik, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir gün, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bir sahabi bulunuyordu. Bir başka sahabi yanlarından geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunan sahabi, Ya Resûlallah, vallahi bu adamı seviyorum, dedi. Resûlullah, sallallahu aleyhi ve sellem, sevdiğini ona bildirdin mi? diye sorunca, hayır, dedi. Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellemin, git bildir, demesi üzerine, o sahabi ona yetişti, Ve seni Allah rızası için seviyorum dedi. O da beni uğrunda sevdiğin Allah da seni sevsin diye dua etti.